Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil Âlemin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ilâ cemmi el enbiyayı vel mursalin. Ve ilâ cemmi el evliyayı. Elhamdülillahi ya Rabbil Âlemin. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyorduk? Kendimizi tanımaya, Rabbimizin bizi bize tanıttığı gibi tanımaya, anlamaya çalışıyorduk. Dünyaya gelmeden önceki halimizi, geldikten sonraki halimizi, ne olmamız gerektiğini, nasıl olmamız gerektiğini Rabbimiz bize öğretiyor. Aynı zamanda Rabbimizin bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Baştan sona nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl iman etmemiz gerektiğini, nasıl Rabbimize karşı takva sahibi olmamız gerektiğini, Rabbimizi nasıl ciddiye almamız gerektiğini, kendimizi nasıl ciddiye almamız gerektiğini, nasıl tanımamız gerektiğini, hayatı yaşarken nasıl düşünüp, nasıl karar verip, hüküm verip, nasıl yapmamız gerektiğini, bize öğretiyor en ince ayrıntısına kadar. Allah insanı elbette ki insan Allah'ın ruhundan nefettiği bununla beraber kelimesi o kelimesinin tecellisidir. Allah'ın vahyi insandan ayrı düşünülemez, anlaşılanmaz. Onun için kendimizi Allah'ın vahyiyle anlamamız gerekir. Okurken Rabbim beni bana anlatıyor. Nasıl iman etmem gerektiğini anlatıyor. Nasıl onunla mühsin olmamı, güzel olmamı anlatıyor. Hayatı nasıl anlayıp nasıl yaşamam gerektiğini anlatıyor. Onun için Allah Rahman Suresinde er Rahman dedi kendini tanıttığı önce Rahmanlıdır. Rahman ismi aynı zamanda Allah'ın zat ismidir. İster Allah deyin, ister Rahman deyin en güzel isimler. El esmâlûk başına Allah'ın buyuruyordu. Allah deyince Rahman'ı hatırlamak gerekiyor. Kulun bu arada şahit olduğu amya bildiği diğer diğer isimlerinde tecelli ettiği ismidir, Rahman Allah rahmeti zatına yazlı buyuruyor. Her halükarda rahmeti tecelli ediyor. Bütün bunlar için bütün mahlukat için bu böyledir. Ama bunun bunu böyle görebilmek için onunla bakabilmek Gerekir, onunla biliyorsa öyle görür, anlar, sever, iman eder, teslim oluruz. Yoksa, kendi fikrimiz olur, şeytanın verdiği vesveseler olur, başka başka vehimler olur, zanlar olur. Allah hakkında, suizanda bulurmuş oluruz. Rabbimizi Rahman olarak tanımayınca. Onun için Rahman suresinde, El-Rahman, er Alleme'l-Kur'an, khalqal -el insan, Alleme'l-Beyan buyurmuştu. Önce kendini tanıttı, sonra Kur'an'ı talim etti. Sonra insanı yarattı. Yaratmadan önce talimi söyledi. Daha yaratmamış Kur'an'ı talim etti. Resulullah Efendimiz insanla Kur'an ikiz gibidirler dedi. Biri yazılı olandır, Allah'ın vahyettiğidir. Ve teki de varlığa bürünmüş onun Kur'an'ın kendisinde canlandığı sadece canlanmıyor. Aynı zamanda elle beyan onun üzerinde, Kur'an'ı üzerinde gösterecek, yaşayabilecek vasıflar. Onun için Kur'an'ı okurken bunu Rabbim bana söylüyor, bana öğretiyor, beni davet ediyor. Nasıl düşünmem gerektiğini, konuşmam gerektiğini, hayatı nasıl yaşamam gerektiğini, nasıl onunla hüküm vermem gerektiğini bana öğretiyor. O onda mevcut, sadece Allah onu ona anlatıyor, o zaten Kur'an ile tabiri caizse anlaşılsın diye öyle söylüyoruz, yoğrulmuş. O Kur'an'dan başka bir şey değildir, hakikatte bu böyledir, sonra insan dünyaya gelince onu tahrif eder, birbirimizi tahrif ediyoruz. Ben biliyorum, bunu böyle yapman lazım. Ben daha iyi biliyorum, şunu şöyle düşünmem lazım. Ben senin için Hayrolanı Söylüyorum. İblis de Adem babamıza öyle söylemişti Hem de aldıyarak, Ben seni düşünüyorum. Ben bunu senin için söylüyorum. Senin için hayrolanı söylüyorum. Eğer Bu meyveden yersen Melek olursunuz, ebedi burada kalırsınız. Ben sizin için söylüyorum. Elbette ki Allah'ın emrinin dışında konuşanlar da kim olursa olsun isterse en yakınımız olsun ne de ben senin için söylüyorum. Sen benim için bana Allah'ın söylediğini söyle. Benim Rabbim Allah'tır, sen değilsin. Ben böyle bir konuşma hakkım yoktur, sana böyle bir hak tanımıyorum, bana yaptığın bu saygısızlığı reddediyorum, dememiz lazım. Karşımızdaki eğer bizim büyüklerimizse, bu durumda bunu böyle söylemek gerekmiyor ama işimizden bunu söylememiz gerekir ve asla söylediklerini gönlümüze almamamız lazım, gönlümüzü onların söylediğini açmamamız lazım, gönlümüzü kapatmamız lazım. Allah ayet-i kerimede ananız da olsa, babanız da olsa, en yakınınız da olsa eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyin. Onları dost bilmeyin, kabul etmeyin. Evet, evlatlığını yapıyorsun, kardeşliğini yapıyorsun, babalığını yapıyorsun, akrabalığını yapıyorsun ama onu dost olarak, yani sana fayda verecek, sana kazandıracak, Allah'ın muradını üzerinde gerçekleştirecek, ebedi hayatını kazandıracak bir dost olarak kabul etmeyin. Sizin veliniz Allah'tır, Resulü'dür, bölümlerdir buyurmuştu Ayet-i de. Onun için dostlarımızı doğru seçmemiz gerekir. Allah'ın vahyi gönlümüzde O'nun için. Her ne ki güzelse bilelim ki, O Rabbimizin emridir. Hem bizim için hem diğer insanlar için, hem bizim için, hem muhatap olduklarımız için. Bununla beraber Allah hep dur, hep hak ile ol, hep haklı ol. Hüküm verirken, şahitlik yaparken, en yakının olsa bile şahitliği Allah için yap. doğru yapın. Herkesin sahibi Allah'tır, hiç kimse Allah'tan kuruna daha yakın değildir, sen doğruyu söyle, sen hakki söyle. Kur'an'ı okurken zaten şahit oluyoruz, Rabbimiz Kendini bize tanıtıyor, el-esmaul hosnasıyla tanıtıyor, el-ef'alul hosnasıyla tanıtıyor, işleri nasıl yaptığını anlatıyor, bizi bize anlatıyor, kim olduğumuzu anlatıyor, nasıl yarattığını tecelli edip yarattığını anlatıyor, zahiri olarak yaratılışın sefalarını birer birer söylüyor, onu nasıl sorumlu tuttuğunu anlatıyor bununla beraber nasıl kazanacağını nasıl manevi olarak büyüyeceğini nasıl dost doğru olmasını dost doğru yapmasını emrediyor Neyi ne kadar sevmemiz gerektiğini ne kadar ciddiye almamız gerektiğini ne kadar kazanmak için peşinden koşmamız gerektiğini anlatıyor. Birbirimize muamele ederken nasıl muamele etmemiz gerektiğini, nasıl ikram edip, nasıl hidayet olup, rahmet olup, ebedi hayatını kazanmak için, kazanması için nasıl yardım etmemiz gerektiğini, nasıl hayırda yarışmamız gerektiğini anlatıyor. Allah'ın nuruyla nasıl nurlanmamız gerektiğini, nasıl hazreti insan olabileceğimizi, peygamberlere nasıl tabi olmamız gerektiğini, onları nasıl örnek almamız gerektiğini, onların hayatlarından bölümler, kesitler anlatmış ve yolu göstermiştir. Allah'ın anlatmadığı hiçbir şey yoktur nasıl öğrenmemiz gerektiğini, nasıl öğretmemiz gerektiğini, nasıl kazanmamız gerektiğini, nasıl kazandığımızı, harcamamız gerektiğini bir bir anlatıyor. Onun için ne yaş ne kuru bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Elbette ki anlatılanlar sadece gördüklerimiz değil. Ayetlerin arkasında manaları vardır, derya gibi manaları vardır ama her insan okuduğunda kendisi için o anda, o mertebede lazım olup gerekli olanları anlar, Allah ona ikram eder. Tabii ki bunun için bir şart vardır, Kur'an'ı okurken taşlanmış, kovulmuş, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış, şeytandan Allah'a sığının dedi. Kur'an'ı okumanın tek şartıdır bu. Ön yargılı olma, peşin hükümlü olma. Kendi bilgine bakıp acaba deme. Şeytan sana acaba dedirtir. Onun için seninle konuşan, seni yaratan Rabbindir. Rabbini anlamaya çalış. Kur'an'ı okurken öyle ayetleri okumamız lazım ki Gerçekten okumuş olan Okumak sadece onu anlamak değildir, bir de Allah beyanı öğretti. اَلَّمَهُ beyan. Bu ayetleri üzerinde gösterebilme vasfını vermiş. O talim ettirdi, öğretti. Böyle bir durumda şu ayete göre muamele etmen lazım deyip bize talim ettirmiş talim ettirmiş, bununla beraber dünyaya, yeryüzüne geldikten sonra imtihanlar başlayınca Allah, zaten peygamberler göndermiş kitap göndermiş her bir kuluna Hadi Sana öğrettiğim gibi yap Sana talim ettirdiğim gibi yap Ama insan unutunca Okumak istemeyince, Rabbini dinlemek istemeyince ciddiye almayınca, çamura takılınca yani, dünyaya takılıp, dünyayı sevip ahirete tercih edince, kendi nefsinin arzularını, isteklerini Rabbinin emrine, hükmüne tercih edince. Okumaz, bununla beraber ondan yüz çevirir. Ben okumak ya da anlamak istemiyorum, bu benim işime yaramaz, diyor. Kim söylüyor bunu? Nefis söylüyor. Topraktan, çamurdan meydana gelen, ürettiğimiz, kendi üretimimiz olan nefis söylüyor onu. Nefis bütünüyle batıldadır. Yusuf Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi, Nefis, bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Emare nefsinin halidir bu. En aşağıda durmuş. Allah batıl hiçbir şeyi yaratmadı buyurur. Onun için, nefis için Allah yaratmış demek edebe aykırıdır. Doğruyu da anlamamış olmaktır. Evet, onun bir nefsi vardır. Bu nefis insanın hakikatidir. Allah nefis diye hakikate söylüyor. Bir önce söyledim. Allah rahmeti eh, zatına yazdı diyoruz. Ayet nasıl geliyor? Allah rahmeti nefsine yazdı. Nefsine, nefis demek insanın zatı demek, hakikati demek. Onun hakikatini yarattı. Eh, vehme, zanna, vesveseye dalınca işte nefis orada meydana geldi. Rabbini unuttuğu için, Rabbini dinlemediği için, Rabbinden yüz çevirdiği için, Rabbini isyan ettiği için, itiraz ettiği için, Rabbine güvenip tevekkül etmediği, edemediği için. Ey İradem babamız, Rabbimizin bize kendisine vahyettiğini, söylediğini. Sakın bu ağaca yaklaşmayın, yoksa sonra pişman olursunuz. Demişti ama unuttu, ciddiye almadı çünkü daha ne günahı tatmış, ne sıkıntıyı yaşamış, ne olacağını da bilmiyor. Şeytanın verdiği vesveseyle, herhalde bu benim için daha hayırlıdır deyip karmıştı ona. Kim Allah'a davet etmekten başka neye davet ederse etsin, Mutlaka kendine göre bu senin için hayırlıdır, bu senin için rahmettir, bu senin için nimettir, ikramdır. Daha rahat edersin, daha kazanmış olursun Her ne derse desin, ister farkında olsun ister olmasın Allah'tan başka tarafa davet ediyor ve nefsini, aklını, ilmini Allah'a şirk koşmasın. İnsanın kim olduğunu bilmesi lazım. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise onu söylediğinden başka söz söylememelidir. Başka türlü davet etmemelidir. Kendinden konuşmamalıdır. Nasıl ki Allah Resulullah Efendimiz için o kendinden konuşmaz. O kendisine vahidelerini söyler. Rüzzete düşen öyle olmak değil midir? Öyle olmalıydı. Rabbimiz bize neyi vahyetmiş? Rabbimizin kelimeleriyle konuşmamız gerekir. Her neyi öğrenirsek öğrenelim, mutlaka o bizi Rabbimize yaklaştırmalıdır. O bize Rabbimizi anlatmalıdır. O bize Rabbimizin güzelliğini göstermeli, şahit ettirmelidir. Her şeyi yapan olur. Bu durumda El-Ef'al-ı da anlamaya çalışmamız gerekir. İsimlerinden, tecelli eden Ef'al-ı O dilemeden hiçbir şey olmuyor. Bu durumda biz onun irade ettiği, takdir ettiği, yarattığı kudret deryasının içinde, rahmet deryasının içinde, muhabbet deryasının içindeyiz. Bize sadece Hadi büyü diyor, hadi büyü. Eğer Allah bize ebedi bir hayat hazırlamışsa o hayatla beraber onun dostluğu varsa, yakınlığı varsa, cemali varsa, rızası varsa insan bunu unutunca kendisine etmiş olmaz mı? Karanlıkta kalıp kendi kendine zulmetmiş olmaz mı? Eğer Rabbimizi dinleyemediysek, vahyini okuyamadıysak, okuyup, ayetler üzerinde tefekkür edemediysek, kendimize gelemiyoruz. Ya uyuyoruz, ya baygın vaziyetteyiz, ya manevi olarak Ölüyüz demektir. Allah'ın ayetleri insanı diriltir. Neyle dirileceğimizi, nasıl dirilmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Onun için ayet-i Allah böyle Resulü sizi diriltene davet ettiğinde davetine icabet edin hemen dirilir. O zaman ne kadar okuduysa, ne kadar okuyup anladıysa ne kadar Rabbini tanıyıp sevdiyse, ne kadar kabul ettiyse o kadar diriliyor. Her zerresi diriliyor, her zerresi Rabbini zikrediyor. Önce de zikrediyordu ama o kendi varlığının zikrinden mahrumdu. Onu işitmiyordu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ı zikredenler diri, etmeyenler ölüdür dedi. Allah'ı zikir sadece Allah Allah deme demek değildir. Zikir hatırlamaktır. Rabbini hatırlayıp Rabbinin kendisine nasıl bir emri olduğunu düşünüp, tefekkür edip gereğini yapmaktır. Nasıl ki insan yolda yürürken, adım atarken adımımı, ayağımı kaldırayım, şuraya koyayım, bunu kaldırayım, buraya koyayım demez. Ne yapar? Karar verir, yola çıkar, yürümeye başlar, varması gereken yere varır, ayakları kendiliğinden onu götürür. Ayakları emretmiş, beni götür demiş de ondan. Manevi olarak da böyledir. Biri Kur'an ile dirilince, O hayatı yaşarken, onun konuşması da artık düşünmez. Allah bu konuda ne buyurdu düşünmez. O zaten kendiliğinden olan şeydir. Evet Rabbim böyle buyurmuş der. Rabbimin rızası şuradadır der. Böyle yaparsam Rabbim sever der. O artık kendiliğinden çalışıyor. Ayrıca ayeti hatırlaması bile gerekmiyor. O kadar artık o Ayet olmuş, Kur'an olmuştur. Hazreti insan olmuştur. Ne kadar Rabbimizin ayetlerini biliyorsak, emrini, hükmünü biliyorsak, nasıl kazanmamız gerektiğini biliyorsak, onun emrine göre yaşamak, konuşmak, hareket etmek, bununla beraber manevi olarak büyüyüp Hazret-i insan olmak onun için o kadar kolay ve o kadar güzeldir. Onu severek yapıyor. Rabbine güvenerek yapıyor, emindir. Ama hepimiz biliyoruz ki burası asıl vatanımız değildir. Bu alem asıl vatanımız değildir. Hepimiz Rabbimizin huzurundan gelmişiz. Onun bize verdiği kıymeti, değeri, şerefi biliyoruz. Bizi nasıl ciddiye aldığını, nasıl sevdiğini biliyoruz. Burada onu aramaya devam ediyoruz. Ama hiç kimseden bunu bulmam mümkün değildir. Çamur bir bedenin içinde, çamur bir alemde İmtihanlara tabi tutuluyoruz, öyle burası cennet olsun, güzel olsun, rahat olsun, istediğim gibi olsun yok. Ama ahiret için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, orada sizin için her istediğiniz vardır, burada, burada yok. Burada imtihana tabi tutuluyorsunuz, gereğini yap. Sen her şeyi biliyorsun, ben sana Rahman olan Rabbin sana talim ettirmiş. Kur'an'ı talim ettirmiş. Sen bunu üzerinde gösterebilecek vasıftasın. Bununla beraber bunu da üzerinde göstermeyi de, Hazreti İnsan olmayı da imtihanlar karşısında gerektiğinde ikram etmeyi, rahmet etmeyi Gerektiğinde hidayet olmayı, gerektiğinde affetmeyi, mağfiret etmeyi, gerektiğinde Hilmiyle, yumuşaklıkla, rauf olarak, rahim olarak muamele etmeyi sana talim ettirmiş. Yoksa Sana bir şeyi öğretmemişse onu senden ister mi? Haşa öyle buyurmuştu. Herkese ancak verdiklerimizle hesaba çekeriz. Verdiklerimizden sorumlu tutarız. Neyi vermişse ondan sorumlu tutuyor. Onun için Kur'an baştan sona bizim sorumluluğumuzdur. Sorumlu olduğumuz Rabbimizin kitabidir ve onu talim ettirmiştir. Etirmeseydi hiçbirini yapamazdı. Yapmaya kalkışsak bile yüzümüze, gözümüze bulaştırırdık. Ama önce önümüze bir örnek koyuyor, peygamberi koyuyor bunun gibi diyor, bunun gibi diyor. Senden bunun gibi İman etmeni, bunun gibi teslim olmanı, bunun gibi Rabbinin vahyini ciddiye almanı, bunun gibi Rabbini dinlemeni, bunun gibi Rabbine cevap verip Rabbine hamd etmeni, tesbih etmeni, tekbir edip tevhid etmeni istiyoruz. Aslında sorumluluğu ne kadar büyük olduğunu, evet. Rabbimizin vahyini okuyunca anlarız, dinleyince anlarız. Allah eğer sana emredildiği gibi dost doğru ol dediyse bu durumda dost doğru bir tek her anda Rabbim bize vahyini uyarak hayatı yaşayarak düşünüp konuşarak gereğini yaparak mümkün olur başka türlü mümkün olur mu mümkün olmaz hayatımızın her anında o vardır bu aleme ona Şahit olmaya gelmişiz. Önce kendimizde, kendi gönlümüzde, kendi üzerimizde, kendi hayatımızda ona şahit olmamız lazım. Sonuç, sonuç tecelli eder. Ozat seninle beraberdir. Ozat sana senden daha yakındır. Ozat sana tecelli etmiştir. Ondan uzak olan biziz. Kendimizi ondan perdeleyen biziz. Bu durumda bize de düşen Bu perdeyi kaldırmaktır. Kaldırabilmek için de Rabbimizi dinleyeceğiz. Onu ciddiye alacağız. Her ayet karşısında işittik ve itaat ettik diyeceğiz. Demezsek ne olur? Demezse, düşmanımız, evet, iblistir, şeytandır, o bizi kendisine tabi ettirir. İpi, zinciri boynumuza takar ve peşinden sürükler. Onun için Ayet-i de öyle buyurmuştuk, kim zikrimizden yüz çevirirse, ona bir şeytan musallat ederiz ki o onun yakını olur, arkadaşı olur. Onun peşinden sürükler. Artık o ondan kurtulamaz dedi. Allah'ın zikrinden yüz çevirince. Allah Kur'an'a zikir dedi. Zikir aynı zamanda hatırlamaktır zikir. Rab tesbih etmektir, hamd etmektir. Beni zikretmek için namaz kıl dedi. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken beni zikret dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra beni zikret dedi. Her halükarda beni hatırla. Neyle hatırlayacağız? Bir iş yapıyoruz, onu hatırladık. Onu hatırladıysa onu bizden ne istediğini bilmemiz lazım ki doğru hatırlamış olalım. Allah neden zikir kelimesini kullandı? Hepsini kapsıyor. Kur'an'dan yüz çevirince zikrinden yüz çevirdi. Ayetlerinden yüz çevirince zikrinden yüz çevirdi onu hatırlamaktan, hayatı yaşarken onu hatırlamaktan hatırlamadıysa zikrinden yüz çevirdi. Rabbini zikredip tesbih edip, hamd edip, şükretmediyse onu zikirden onun zikrinden yüz çevirdi. Hepsini birden kapsıyor. Kendini unuttuysa Rabbini unuttuğu içindir. Kim bizi unutursa biz de ona onu unuttururuz. Zikredenler unutmuyor. Hatırda tutuyor. Unutmuyor. Rabbini unuttuysa kendini unuttu. Kim olduğunu unuttuysa Rabbini unuttu bu içindir. Rabbinin zikrinden yüz çevirdi. Şeytan, şeytana kapıyı da açmış oldu. Onu diyor Şeytan ona kendini zikrettirir. Ona vesveseler vererek. Herkesin mutlaka dünya hayatını yaşarken bir şeyler yapması gerekir. Yani çalışması gerekir. Herkesin bir işi vardır, bir mesleği vardır, bir sanatı vardır. Bunların hepsi dünyayı, hani dünyada bize lazım olan, gerekli olan rızkımızı temin etmek içindir, hayatı yaşamak içindir. Ama bir de hakiki vazifemiz vardır, hakiki meslekimiz vardır, sanatımız vardır. Bu kulluk Allah'a kul olma sanatıdır. Bu bir sanat. Büyük bir eğitimi, talimi gerektirir. Bu talimi Allah yapmış ama perdelendiğimiz için unutuyoruz. Allah'ın vahyi bir daha bizi diriltiyor. Allah'ın verdiklerini canlandırıyor. Allah'ın vahyine davet edince hemen davetine icabet edin dedi ya, yeniden e, sendekini diriltiyor, ya. dışarıdan yani sende ne varsa dirilecek olan odur, sende olmayan şey nasıl dirilecek, inşallah bu Ramazan ayında zaten tüm kardeşlerimize söylemiştik, Kur'an-ı Kerim ayetlere göre genişletilmiş Meareli kardeşlerimiz okuyorlar, okumaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor, Rabbimize cevap vermeye çalışıyoruz. O anda her neyi öğrettiyse bizim için acil olarak öğrenmemiz gereken O'dur. Bazen ayetler bizi dehşete düşürmelidir. Rabbim böyle söylemiş. Dedirtmelidir. Böyle durup üzerinde tekrar tekrar okutmalıydır. O anda o senin için tam da gerekli olandır. Bir daha okuduğunda başka bir ayet aynı şeyi yapar. O anda o ayet sende diriliyor ve sen kendindeki o ayetle dirilmiş oluyorsun. Her bir ayetle dirilince ne olur? Canlı Kur'an. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e canlı Kur'an denirse, aynı şekilde Hazreti Musa'ya da ne denir? Canlı Tevrat. Hz. İsa'ya canlı İncil. Davud Aleyhisselam, Aleyhisselam'a canlı Zebur. Diğer peygamberlere de her birine yani kitaplar inmiş, her ne kadar onlara sahifeler dense de sahifeler zaten bir araya geldiğinde kitaptır. Hepsi Hepsine kitaplar inmiştir, kitaplar. Yani hepsininkine kitap denir, sahifeler kitaplar demektir. Yani bir araya geldiğinde sahifeler onun için ne olur? Kitap olur. Bütün bunları neden bilmek lazım? Bizim de canlı Kur'an olmamız lazım da ondan. Ne kadar olabildik, o kadar Allah'a yakın oldu. Allah ile o kadar samimi oldu. Biriyle ne kadar çok konuşursan, o kadar samimi olursun. Rabbinin ayetlerini ne kadar okur, ne kadar dinlersen, o kadar O'na yakın ve samimi olursun. O kadar Rabbimizi tanımış oluruz. Biriyle ne kadar konuşursan onu o kadar tanıyabilirsin. Ne kadar çok sahibet ettiyse o kadar tanıyorsun. Biri Rabbimizle konuşunca artık o samiyeti ona göre anlamak gerekir. Çünkü sadece okuduğumuz bir kitap değil. Bütün alemleri içine, içinde barındıran Alemlerin, sahibinin, yaratanın güzelliğini içinde barındıran kitaptır bu. Sana neyi nasıl kazandıracağını anlamaya, tebkül edip anlamaya çalışmamız lazım. Artık onunla ne kadar samimi olursun, kendinle ne kadar samimi olursun, diğer insanlarla ne kadar samimi olursun, bütün varlıkla, her bir varlıkla ne kadar samimi olursun, bu bir tek bilen Allah'tır. Ne kadar samimi olduysan o kadar da her birimiz anlamış oluruz. Kendimizi tanımaya, anlamaya çalışırken Rabbimizin ayetlerini anlamaya çalışacağız. Yoksa Kur'an'ı okudum, hatim indirdim, okudum, sevap kazandım. Sen okumamışsın. Errahman, rahman أَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنْسَانِ أَلَّمَهُ Gerisini anlatıyor zaten ama Rahman Suresi aynı zamanda baştan sona Rahman'ın rahmetini anlatıyor. Rahmani anlatıyor. Okuyunca rahmetin içinde kaybolmamız lazım. Bazen ayetlerin içinde öyle kelimeler söylüyor ki onun içinden çıkamazsın. O zaman durup seyretmen lazım, bakalım Rabbim bana nasıl öğretecek diyeceğiz. Bir muradi var, bir şey söylüyor, benim anlamadığım bir şey söylüyor, benim bakışımla anlayamayacağım bir şey söylüyor. Onun için, her bilenin üzerinde bir bilen vardır buyurdu, eğer bilmiyorsanız bir bilene sor. Ya da bunu bir bilene sor, buyurur. Herkes kendi gönlüne bakınca mutlaka Allah ona öğretmiş. Melekleri secdeye ettirmiş. Öyle buyuruyor Sizi biz yarattık. Suretlendirdik. Ruhumuzdan nefret ettik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. Siz diyor, insan diyor, her birimiz bir Adem. Dün söylemiştim, meleklerle ilgili. Burkan anlatırken tabii ki hem televizyondan hem internete binlerce insan dinliyor. Onun için söylemiştim bir <gülüyor> yanlış yaptığımızda bir günah işlediğimizde yapmamız gereken şey nedir? Eğer onu açıktan işlemişse açıktan tövbe edip istiğfar etmemiz lazım. Eğer gizliyse Gizliler yapmamız gerekir. Tevbeyi istifari. et. Yani ben şu günahı işledim onun için tevbe ediyorum, değil. Seninle Rabbin arasındadır, tevbe edip istiğfar etmem lazım. Ama onu açıktan işlemişsin, başkaları görmüş, bu durumda istiğfar ederken o görenlerin de buna şahit olması lazım ki artık senin hakkında aynı şekilde suizanda da bulunmasın bu günahı işliyor dediğinde, o günaha düşmüş oluyor, onu günaha düşürmüş oldun. Onun için açıksan tövbe etmen lazım ki, o da artık o oh, günahı işlemesin, senden dolayı kaybetmesin, zor durumda kalmasın. Evet, her ne kadar bilmeden yapsa da, en azından o kapıyı kapatmak lazım. Onun için söylemiştim. Belki Hazreti Adem'den beri alemlerin rabbini tanırken, anlamaya çalışırken, insani, Hazreti İnsan'ı anlamaya çalışırken, bu alemden anlattığımıza göre, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi ona ruhumdan nefettim, meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. Hepsi toptan secde ettiler, İblis hariç buyurmuştu. Bunu o kadar çok sık kullandım ki anlaşılsın diyedir bu. Anlamamız gerekir, kendimizi anlamamız gerekir. İnsan kendi şerefini, Allah insana verdiği şerefi anlatıyor. Ama bunu her tekrar ettiğinde mesela bilmeyen biri dinlese zanneder ki kıyas yapıyoruz, meleklerle insanı kıyas yapıyoruz ve insan melekten evet, üstündür, onun için secde etmiş diye zanneder. Bunu böyle anlar. Bu durumda biraz daha bakılsa hemen anlarız ki yani bir toplumun içinde hem melekler vardır, hem insanlar vardır. Bunu söylediğinde sanki melekler incinmiş gibi oluyor mu? İncil meselerde. Mesele elbette ki böyle değildir. Herkes kendi hakikatine doğru, doğru yolculuk yapıyor. Meleklerin de bir yolculuğu var. Onların da yolculuğu insanın hakikatı nedir? Çünkü ondan Allah'ın nefettiği ruhtan bir sonraki mertebede yaratıldığı için melekler Allah'ın nefrettiği ruha secde edince ne olur? Kendi hakikatine yaklaşmış, Allah'a yakın olmuş olur. Yolculuk öyle. Bütün varlık İnsanın emrini amada kılınmış, her biri insanla şeref buluyor, insana yakın olduğu kadarıyla. Resulullah Efendimiz bunu haber verirken ne buyurdu? Allah'ı zikredenler yere bastığında, basılan yer basılmayan yere karşı iftihar eder. Allah'ı zikreden kul üzerime bastı diye bir nur tecelli ediyor. O da insana yakın olunca iftihar ediyor, onun yakınlığını istiyor. Bütün varlık öyledir. Hepsi kendi hakikatine doğru yolculuk yaptığı için bununla beraber onlar bunu bir şeref olarak biliyor, neyi kazandığını da biliyorlar. İnsanlar mesela Resulullah Efendimiz'e yakın olunca onunla beraber Allah'a yakın oldular mı? Evet. Niye? O da onun hakikati de ondan. Onun için, bu kelimeyi sıkça kullandığımız için, bunu açıktan söylemem gerekir. Niyetimiz tabii, Allah'ın nurdan yarattığı, Rabbini hamd ile tesbih eden, Rabbini zikreden, tekbir eden, tevhid eden meleklerle ilgili değil, insanın kendi şerefini anlaması içindir. Bununla beraber Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, kıyamet günü melekler iman edenlere derler ki biz dünyada da sizin velilerinizdik, dostlarınızdık, burada da yine sizin veliniz, dostlarınız. Sizin için bir korku yoktur, mahzun olmazsınız, korkmayın, endişe etmeyin. Dostluğunu gösteriyor, burada da öyleymiş, öyle söylüyor Allah. Bilsek de, bilmesek de, görsek de, görmesek de bu böyledir. Hepimizle beraber, nasıl ki kiramen, kâtibin melekleri var, sağda solda yaptıklarımızı yazıyor. Bir de önümüzden, arkamızdan bizi koruyan muhafaza melekleri var. Yani kat kat fazlasıyla melekler bulunuyor bizimle beraber, onlar da dinliyor. Herhangi bir şekilde eğer yanlış anlaşıldıysa, yani söylerken kelimeleri düzgün söyleyemediyse, ya da insanlardan dinleyenler nefsini öne alıp zaten nefsiyle hareket ediyor, konuşuyor. Ben meleklerden daha üstün varlığım dediyse, biz buna sebep olduysa. Söylemek istediğimiz neydi? Allah ruhundan nefretmiş, melekler ona secde etmiş, sen onu taşıyorsun. Meleklerden üstün olan tarafın, meleklerin o ruhtan yaratılmış olmasıydı. Üstün olan senin nefsin değildir, senin çamur bedenin değildir. Bu üstünlüğü nasıl layık oluyorsun bu üstünlüğe? Bu çamur bedenin içinde senin o Allah için çaban gayretin. Rabbin için fedakarlık yapmışım Seni başka tarafa çeken her ne olursa olsun hepsi nefse ait arzulardır, isteklerdir. Bedene ait arzular, isteklerdir. Bu dünyaya evet. aittir. Ama sen hepsinden kendini kurtarıp ben Rabbimi tercih ediyorum demişsin. Ben, beni yaratan Rabbime iman ediyor, onu seviyor, onu istiyorum deyip çaba gayret sarf etmişsin. Düşmüşsün, kalkmışsın, ağlamışsın, feryat etmişsin. Bu çaban, gayretin seni üstün hale getirmiş. Onun için melekler Adem'e secde etti, melekler insana secde etti, melekler her birimize secde etti diyor muyum? Diyorum. Eğer bu yanlış anlaşıldıysa, yani insanlar tarafından yanlış anlaşıldıysa ya da kelimeleri kullanırken yani farz edin bir yerde konuşuyorsunuz, birini övdünüz, öteki sanki geride kalmış gibi oldu. Bizim yapmak istediğimiz şey bu değil, insana şerefini hatırlatmaktır. Ayeti bir sefer okumak başka bir şeydir. Onu ders edinmek başka bir şeydir. Ders. Bununla beraber onun bizde imana dönüşmesi başka bir şeydir. Hakikate dönüşmesi başka bir şeydir. Bizim kendi hakikatimize dönüp Allah'ın nefeti ruh olmaya, hakikat olmaya, Allah'ın tecellisi, güzelliği olmaya çalışmak başka bir şeydir. Onun için tekrar tekrar tekrar etmek zorunda kalsın. Bunun için eğer, 30 seneden beri söylüyorum, bir anlık bir şey değil bu? Eğer en ufak bir incinmeye sebep olduysa, ya da insanlardan her bir, herhangi birinin nefsiyle beraber ben meleklerden üstünüm demesine sebep oldumsa, onlar da tabi ki bunun şahididir, her birinden tek tek özür diliyor, af ve mağfiret diliyoruz. Rabbimizden de af ve mağfiret diliyoruz, onun için böyle buradan konuştuğumuz için yani hem televizyonda hem internet üzerinden hem böyle birebir bir, bir olurken konuştuğumuz için onu burada söylemem gerekir. Biz güzellikten başka bir şey görmeyi ne seviyoruz ne de bakarız. O için meleklerde de güzellikten başka, Allah'ın yarattığı güzellikten başka bir şey asla görmüyoruz, hiç kimse de göremez. İnsana bakınca nefsinden dolayı görebilir ama onlarda bir hata, bir eksik, bir kusur göremez. İnsan çamura bulanmış olabilir ama onlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Hep tertemizdirler, hep zikir halindeler, hep Allah'ın emrine itaat ederler. Elbette ki kendi aralarında dereceleri vardır, bunu takdir eden Allah'tır, hükmü veren Allah'tır. Onun için Allah öyle buyurmuştur, onların meleklerin kendi aralarında dereceleri vardır, her birinin makamı vardır. Allah onları ikişer kanatlı, üçer kanatlı, dörder kanatlı bu kadar saydı, yaratmıştır. Onun için birbirlerinden farkları vardır. Bizim bilemediğimiz binlerce kanatlı Rıçıl Efendimiz öyle buyurmuştu Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm 600 kanadıyla beraber gördüm. 600 kanatlı Acaba nasıl bir şeydir? Anlamaya çalışmak gerekmiyor İnşallah arkadaşlar özrümüzü kabul etmiştir neden dolayı? Tabii ki niyetimizden dolayı, bunu böyle söylememin Tabii benimle ilgili bir tarafı vardır, Gönlüme ağırlık yaptı ondan. Yoksa herhangi bir şikayetten ya da herhangi bir şeyden dolayı değil, gönlümüzde ağırlık yaptı. Elbette ki onların halini de biliyoruz, onların edebini de biliyoruz, muhabbetlerini de biliyoruz. Eğer kardeşlerimiz yanlış anladılarsa üstünlüğün Allah'ın nefh ettiği değildi, zahiri tarafına bakıp öyle zannettiyse, böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa, onun böyle bir hata işlemesine sebep olduysa, onlardan da, her bir kardeşimizden de evet, özür diliyor, af ve mağfiret diliyoruz. Ramazan'ın ikinci 10 bölümündeyiz. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu, Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mahfilet, üçüncü 10 günü kurtuluş ve saadettir, cehennemden kurtuluş. Cehennem olan nefsimizden kurtuluş dolayısıyla saadet, kurtulunca cennet olur. Bu ne böyle hayali bir şey? anlamayacağız. Ramazan geldiğinde öyle buyurmuştu, şeytanlar bağlanır, cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Bu böyledir ama senin cehennemin kapısını kapatman lazım, senin cennetin kapısını kendine açman lazım, senin şeytani bağlaman lazım. Ona taviz vermemen lazım, hayırda yarışmaya çalışman lazım, Rabbini dinlemeye çalışman lazım, Rabbinin davetini icabet etmeye çalışman lazım. Hatadan, kusurdan, günahtan da kaçmaya çalışman lazım ki cehremin kapısını kapatmış, cennetin kapısını açmış olasın, şeytani da bağlamış, zincire vurmuş olasın. Yoksa sen bunu yapmadınsa senin için böyle bir şey yok. İnşallah Rabbimiz ilk 10 günde bizi rahmetinin içine almıştır. Allah dilediğini rahmetinin içine alır buyurdu. Dileyeni alır. Eğer çabamız gayretimiz olduysa bizi rahmetinin içine almıştır. Rahmetin içinde inşallah bu 10 günde atfa, mağfirete uğrayacağız. Bütün çabamızla, gayretimizle tövbe edip istiğfar edeceğiz. Ama işin başka bir yönü var ki Bunu iyice anlamamız gerekir Elimizi açıyoruz, beni affet diyoruz, beni mahfuret et diyoruz Bu yetiyor mu? Yani bizim affa, mahfurete uğramamız için Bu yetiyor mu? Yetmiyor Burada bir kendi kendimize torpil yapıyoruz, kendi kendimizi daha doğrusu nefsimiz bizi kandırıyor, şeytan bizi kandırıyor, bizi oyalıyor bununla, af diledim. Mahfilet diledim, af oldu. Senin af olabilmen için senin afı olman lazım. Senin mahfilete ermen için senin olman lazım. Affetmek Affetmeyi, edilmeyi istemek yerine önce affetmen gerekir, affetmek. Yani istiğfar ediyorum. İstiğfar nasıl ediyorsun? Ya Rabbi beni mahfiret et. Senin doğru kelimeyi bulmam lazım. Yanlış anlaşılmasın. Senin önce Rabbini mahfiret etmen lazım. Sen Rabbini affediyor musun? Affetmek öyle kolay bir şey mi? Eğer onu şikayet ettinse, niye şu şöyleydi, niye bu böyleydi, niye böyle yaptı, niye şöyle yaptı deyip onu şikayet ettinse, affet onu. Rabbine affet, bir daha da şikayet etme. Rabbine itiraz ettinse, isyan ettinse, bak affetmiyorsun. Önce sen bir affet. Sen bir affet, mahviret peşinden kendiliğine gelecek zaten. Yoksa mahviret yoktur. Kim Allah hakkında da bulunursa, Allah ona gazap eder, onu lanetler. Gazaba lanete uğramışsın. İnşallah ne demek istediğimi. Arkadaşlar anladı. İşin hakikati böyledir. İşin sırrı böyledir. Yoksa ben elimi açtım. Ya Rabbi beni affet et dedim. et dedim. İyi de sen onu affetmiyorsun. Yani temelden söyledim ki anlaşılsın. Bu aynı şey insanlar için de öyledir. Yanlış yapmışım. Ondan af diledim. Sen önce bir onu affet ondan sonra. Senin gönlünde ona karşı bir ağırlık kalmasın. Ki nefret, ağırlık, sıkıntı kalmasın. Sonra ondan af dile, mağfiret dile. Sen zaten terörü silmişsin. Ve sen senin Rabbin, senin gönlünden onu mağfiret eder, o ora tecelli ediyor zaten, bunu senin yapman lazım. İnsan kendini bilmeyince neyi nasıl kullanması gerektiğini de bilmiyor. Affi, mağfireti de bilmiyor, rahmeti de bilmiyor. Aynı şekilde metelakul Rabbi'le bana rahmet et. Hepimiz öyle söylüyoruz zaten. Ama rahmet inmiyor. Resulullah Efendimiz eğer siz, insanlar, yeryüzündekiler birbirine merhamet etmezse gökten rahmet inmez. Allah onlara rahmet etmez buyurdu. Önce bizim rahmet etmemiz lazım ki Rabbimizden rahmeti isteyelim. Önce bizim mahfiret etmemiz lazım. Rahmet edince, mağfiret edince tertemiz olur, rahmet indi. Rahmet edince o gönüre, o Allah onu rahmetinin içine aldı. Nasıl ki Allah'ın bizden razı olmasını istiyorsak, bizim ondan razı olmamız gerekir. Herkes bunu biliyor. Biz Allah'tan razı mıyız? Ne kadar biz ondan razıysak, o da bizden o kadar razıydır. Biz ondan razı olmadan, Rabbim benden razı ol demez mi? Kurum sen benden razı değilsin. Ben senin benden razı olmayışından mı razı olayım, benden bunu mi istiyorsun demez mi? Hakikat böyledir yani. Sen habire itiraz ediyorsun, habire şikayet ediyorsun, işimi, emrimi, hükmimi, takdirimi, taksimatimi beğenmiyorsun, bir de benden razı ol diyorsun. Sen ne söylediğini biliyor musun? Sen kendinde misin yani? Benim nasıl tecelli edip yarattığımı hala anlamadım mı? Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır, çabasının, gayretinin sayının karşılığı vardır. İş sende bitiyor, sende. Öyle durup, yara bir şeyle yap, böyle yap demekle bir şey kazanamazsın, senin yapman lazım. Her neyi istiyorsan onun karşılığını, gereğini yapman lazım. Onun için af istiyor, mahfuret istiyorsak, bu durumda bizim affetmemiz lazım, mağfiret etmemiz lazım. Rahmete ermek istiyorsak bizim rahmet etmemiz lazım. Önce kendimize, sonra bütün insanlara, bütün mahlukata ikram etsin istiyorsak bizim kerim olmamız lazım, ikram etmemiz lazım. Rabbimiz bizi sevsin istiyorsak bizim sevmemiz lazım. Önce kendini, kendinde Rabbini, sana tecelli eden Rabbini Sonra diğer insanları, bütün insanları, bütün varlığı, maklulukatı, her şeyi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Hamd dedi tesbih eden şeyi nasıl sevmezsin? Yani bir taşı alacaksın karşısına, bu Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Ayet-i Kerime'de taşlardan öylesi var ki yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah'ın hâşiyetinden dolayı. Bu taş Allah'tan hâşiyet duyuyor ve aşağı yuvarlanıyor. Rabbini hamdile tesbih ediyor. Ne yapmış hiç yukarıda durunca olur ki burada kibirlenmiş gibi olay diye yuvarlanıyor. İnsanın o taşı ne yapması gerekiyor? Yemek istiyor o tarşı. Bakın doğru bakınca Allah'a göre bakınca neyin ne olduğunu anlayınca seviyorsun, seversin kıymet verir, değer verirsin. Allah kıymet değer vermiş. Allah'ın sana kıymet değer vermesini istiyorsan verdiği kıymete, degere layık olmak istiyorsan kıymet değer vermen lazım. Hürmet etmen lazım. Hürme. Allah'a hürmet. Allah'a hürmet. Allah Allah'a itiraz etmemektir, isyan etmemektir, Allah'ı şikayet etmemektir, kullarına şikayet etmemektir. Onun işini beğenmemezlik yapmamaktır, takdirini, emrini, hükmünü, taksimatını beğenmemezlik yapmamaktır. Resulüne hürmet, ona tabi olmaktır. Onun gibi iman etmeye, takva sahibi olmaya, mehsin olmaya, Rabbine teslim olmaya, Rabbine güvenip tevekkül etmeye çalışmaktır. Yoksa, yoksa ben seni beğenmiyorum demiş oluyoruz, benim yaptığım senin yaptığından daha güzeldir demiş oluyoruz. Bu hürmet olur mu? Olmalı. İnsana hürmet. İnşallah yeteri kadar insanı kendimizi tanımışız. Hep söyledik zaten biraz önce Özür dilememe sebep olan şey, evet Allah ruhundan nefretmiş, melekleri secdeye ettirmiş, yeryüzünde kendisini halife kılmış. Sen benim abdimsin, sen benim velimsin demiş. Sen benim halifemsin, yeryüzünde beni temsil ediyorsun demiş. Evet, nasıl bir şereftir anlamak lazım. Bu durumda insan hürmete layık değil midir? Her bir insan böyledir. Önce buradan bakmamız lazım. Sonra çamura düşmüş, küfre düşmüş, şirke düşmüş, günaha düşmüş, gaflete düşmüş. Uyuyor, bayılmış, ölmüş, dirift. Allah dirift dedi. Neyle? Allah'ın vahiyiyle. Bütün varlık hürbete layıbdır. Her biri Rabbini hamd ile tesbih ediyor ve senin hizmetine verilmiş. Hepsi seni tanıyor. Hepsi seni biliyor. Nereden biliyor? Ya saçlığın durdan, ya saçlığın küfürden, karanlıktan biliyor. Kul olup olmadığını biliyor. Onun için Efendimiz'e ne zaman Allah'ın Resulü, Nebisi olduğunu anladın diye sorulduğunda öyle buyurmuştu. Hira'ya giderken yoldaki o kayalar, taşlar bana Esselamu Aleyke Ya Resulallah dediklerini de anlamıştı. Taşlar ona selam veriyor. Resulluğunu tasdiki ediyor. Öyle taş deyip de geçmiyoruz. Onun için her şey, her şey hürmete layıktır. Ama her şeyde insanın hizmetine verilmiş. Artık insanın kıymeti değeri, ona yapılması gereken hürmet oradan anlaşılmalıydır. Allah hepinizden razı olsun.